Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve ala Resulü Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Efendim bugün 23. sözden bir bahis okumaya çalışacağız. 23. söz baştan sona insanın mahiyetine odaklı bir söz. Bu da son derece önemli bir konu. Çünkü... Yunus Emre'nin tabiriyle ilim, ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmezsin, ya nice okumaktır tarzında özetlediği ve eskiden beri bütün düşünürlerin kendini bil diye önce insanın kendisinden başlaması gerektiği, Peygamber Asya'nın e atfedilen bir sözde de kendini bilen Rabbini bilir anlamında yani bütün ilimlerin odağı öncelik öncelikle insanın kendisini bilmesi kendisini tahlil edebilmesi, kendisini anlamlandırabilmesi gerekir. Onun için bu 20. sözün özel bir önemi vardır. İnsan üzerinden her şeyi anlama, algılama gayreti de vardır burada. İnşallah peş peşe buradaki bütün nokta ve nükteleri beraber paylaşmaya çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad halaqnal insane fi ahsani taqwim, thumma raddnahu asfala safilin. İlla Ladin Amanu ve Amelü Şu sözün iki mephası vardır. Birinci mepas, imanın binler mehasından yalnız beşini, beş nokta içinde beyan ederiz. İman ait binler güzellikler var, manevi güzellikler. bunların yalnız beşini üstata ele alacak, beş temelini ele alacak. Birinci nokta. İnsan nuru iman ile illiğine çıkar, cennete layık bir kıymet alır ve zulmeti küfür leşfeli safin'e düşer, cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Çünkü iman insanı sani zülcelenen nispet ediyor. İman bir intisaptır. Öyleyse insan iman ile insanda tezahür eden sanat ilahiye. Ve nükuş esma-i Rabbaniye itibariyle bir kıymet alır. küfür son nispeti kat eder, o katıdan sanat-ı gizlenir, kıymeti dahi yalnız maddi itibariyle olur. Madde ise hem fâniye hem zâile hem muvakkat bir hayatı hayvani olduğundan kıymeti hiç hükmündedir. Evet, burası aslında bugünkü dersin özeti. İlk paragraf. Onun için tekrar dönelim. İnsan nur iman ile aleyhiliğine çıkar. Nuru iman. İman bir nur demek ki. Yani ışık nasıl varlıkların görünmesine sebep? İman da bir nur gibi manevi dünyasındaki hakikatlerin görünmesine, algılanmasına sebep. Yani i̇şte insan bu nur imanla, iman aydınlatmasıyla ancak en yüksek bir kıymete yükselebiliyor. Cennete layık bir kıymet alır. Karanlık olduğunda insan neyin ne olduğunu fark edemez. Alıcı karanlık olduğunda çok net olarak fark edemez. Yanlış değerlendirmeler yapabilir. Asıl gündüz ışık her tarafı doldurduğunda, aydınlattığında çevresindeki güzellikleri insan tam olarak fark ve keşfedebilir. Aynı şekilde iman, özellikle kamil iman insanda tezahür ettiğinde İnsanın kendisini ve kainatı değerlendirmesi çok daha net olur. O zaman insan kendi kıymetini fark edebilir. Evet insan nur iman ile âlâ iyiliğine çıkar, cennete layık bir kıymet alır ve zulmet küfür-i lesfeli saati'ne düşer. Ama insan küfürle ki küfür karanlıkla burada temsil ediliyor. Karanlık bastırdıkça insan ne kendisini ne elini ne yüzünü neredeyse fark edemeyecek bir duruma geliyor karanlığın kesafeti nispetinde. Dolayısıyla insanın kıymeti fark edilemeyecek bir hal oluşuyor. Evet. Zulmeti küfür ile esfel safiline düşer. Cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Çünkü iman insanı Saniyü Zülcelaline nispet ediyor. İman bir intisaptır. İşte insan imanla yani kendisinin kendi kendisiyle izah edilemeyeceğini kendisinin ve eşyanın ancak kendisine ve eşyaya benzemeyen bir zat tarafından yaratılmış olduğuna insan itikat etmesi, sonra bütün hadiseleri kendi açısından değil, o yaratıcı kudret açısından hikmetle, anlamla buluşturması gerekiyor insan. Evet, buna temelli bir intisaptır. Yani insanın kendini kendine atfetmekten vazgeçip, yaradana atfetmesi. Bu da ancak imanla mümkün oluyor. Dolayısıyla kendisini Rabbine bağlayan bir bağ oluyor iman. Evet Ki hakikatte de budur. Evet. Demek ki iman bir intisaptır, bir mensubiyettir, bir bağlılıktır. Öyleyse insan iman ile insanda tezahür eden sanat ilahiye ve nukuş esma-i itibariyle bir kıymet alır. İşte imanla insan aydınlanınca insanda görünür hale geçen ilahi sanat. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin nakışları itibariyle bir kıymet alır yani ham maddesi olarak çok büyük bir kıymeti yok yani. O ham maddenin işlenişi. Orada hasıl olan nakışlar ve sanatkarın sanatının orada çok net bir şekilde kendisini göstermesiyle bu ham madde bir kıymete kavuşuyor. Yoksa çamurdan ibarettir. Bu çamura şekil verip bunca cihazat ile donatıp bunca güzellik ile bezeyip nakış nakış içinde insanı inceden inceye sanatına masar eden Rabbinin sanatı insanda ancak iman nuruyla aydınlığıyla körlüğüyor. Küfür son nispeti kat eder. İnsanla Allah arasındaki irtibatı kesiyor. İnsanı insan olarak değerlendiriyor. O katıdan sanatı rabbaniye gizlenir. Kıymeti dahi yalnız madde itibariyle olur. O zaman insan ham maddesi kadar eder. Madde ise hem faniye, hem zâile, hem muvakkat bir hayvan hayat hayvani olduğundan kıymeti hiç hükmündedir. Madde itibariyle bakılırsa, zamanın küçücük bir diliminde yaşadığı da gözünde bulundurulursa insanın, yani deniz kıyısında çocukların yapmış olduğu kumdan kaleler, heykeller gibi bir dalgayla yıkılıp gidiyoruz. Sonra yenisi yapılıyoruz. O da bir başka dalga ile kılıp gidiyor. Onun gibi insan da maddesi itibariyle eğer atomlardan müteşekkil bir şey ve bunların bir şekilde bir araya gelmesiyle hasıl olmuş bir şey gibi bakılırsa insana, bu da cennabaktan irtibatı kesilerek bakılırsa insan bir varmış bir yokmuş hükmünde, fani, çarçabuk kayboluveren ve sadece hayvani bir hayatı olan bir varlık hükmüne düşüyor. Bu da insanın kıymetini hiç şey indirir. Milyonlarca hayvan var, her hayvan türünün de hesapsız efradı var, insan onlardan bir tanesi gibi. Dolayısıyla insanın kıymeti kayboluyor adeta, eriyor gidiyor. Bu sırrı bir temsil ile beyan edeceğiz. Mesela insanların sanatı içinde nasıl ki maddenin kıymeti ile sanatın kıymeti ayrı ayrıdır. Evet. Bazen müsavi, bazen madde daha kıymettar. Bazen oluyor ki beş kuruşluk demir gibi maddede beş liralık bir sanat bulunuyor. Evet. Yani tahta tahta olarak belli bir kıymeti var ama ona bir usta yıllarını verip böyle çok farklı bir e, nakış ortaya koyuyorsa orijinal bir nakış onun kıymeti çok değişiyor. Ama kiloyla tartılan bir taht olmaktan çıkıyor artık. Ya da bir demir. Öyle bir sanat işleniyor ki artık demir olmaktan çıkıyor o sanat ön plana çıkıyor. Evet. Demek ki bir şeyin ham maddesi ayrı, ona nakşedilen sanat çok ayrı. İse ayrı, ayrı değerlendirilir. Belki bazen antik olan bir sanat bir milyon kıymeti aldığı halde maddesi beş kuruşa da değmiyor. Buradaki antika tabiri sadece tarihi eser, arkeolojik eser anlamında değil. Ve öyle bile olsa asıl nadide eser, az bulunur eser. Anlamında. Yani bazen insanlar antika bir insan diyoruz. Yani az bulunur nadir orijinal tarafı olan insanı kastediyoruz. İşte böyle sanat antika bir sanat. Tabi bu tarihi olduğunda çok daha farklı bir kıymet alabiliyor. Evet. Belki bazen antik olan bir sanat bir milyon kıymeti aldığı halde maddesi beş kuruşa da değmiyor. İşte böyle antika bir sanat antikacıların çarşısına gidilse harika pişe pek eski hünerver sanatkarına nispet ederek o sanatkarı yad etmekle ve o sanatla teşhir edilse 1 milyon fiyatla satılır. Evet. Çünkü satılan onun maddesi değil. Onda tezahür eden sanattır. Bu sanatta nasıl ortaya çıkıyor? ha? Mesela e, Leonardo da Vinci'nin Nonaliza ismindeki e, tablosu kıymet bir şeylemiyor. Fakat aslında eski püskü bir artık şeyden ibaret. Tablonun ibaret. Üzerindeki Maddenin hiçbir kıymeti yok. Ama öyle bir sanat işlemiş ki o namlı, şöhretli sanatkarla nispet edildiği zaman kıymeti birden artıyor. Paha biçilemez bir hale geliyor. Ama bu sanattan anlayan insanların nazarında. Sanattan anlayan insan ne demek? Sanatı ve sanatkarı tanıyan, sanatın sanatkarla irtibatını bilen insanlar nazarında demek. Antikacılar çarşısı o anlamı ifade ediyor. Dolayısıyla maddesi 5 kuruş etmeyen bir şeye milyonlarca fiyat biçiliyor. İşte her kaba demirciler çarşısına gidilse yani sanattan anlamayan sadece kilosuyla ölçen bir şeyin kıymetini insanların çarşısına gidilse beş kuruşluk bir demir pahasını alınabilir. Evet. Buradaki vurgu yani sanatın değeri ayrı maddenin değeri ayrı. Sanatın değeri de sanatkarı, sanattan ve sanatkarı tanıyan insanlardan kef. İşte insan... Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır. Paha biçilmez, orijinal, bir benzeri daha olmayan bir sanatıdır insan. Cenab-ı Hakk'ın. Her bir insan. Ve en nazik ve nazenin bir mucize-i kudretidir. Yani çok nazik. Yani çok ince ince nakışlar işlenmiş. Mikroskop, ışık mikroskobu yetmiyor. Elektron mikroskobuyla derinliklerine dalıyor. O da yetmiyor. X ışınlarıyla çalışan mikroskoplarla insan insan derinliklerine dalıyor. İncecik incecik incecik sanatlar henüz ulaşılamayan alanlara da dalınsa yeni cihazlarla bu incelikten, zerafetten hiçbir şey kaybetmiyor. Bir mucize-i kudret insan, kudret mucizesi. Yani taklit edilemeyen bir mucize, taklit-i tahayyül bile edilemeyen bir mucize. Evet, Her bir insan böyle. İnsanı bütün esmasının cilvesine mazhar ve nakışlarına medar ve kainata bir misal musaghar suretinde yaratmıştır insanı bütün esmasının ciltvesine maser. Yani cana bakın sayısız esması var, her esmasının sayısız tecellileri var. Bu kainat baştan sonra onun sergisi adeta. Ama kainata sığmayan bazı esma insana yerleşebiliyor. Yani cana bakın ben kainata sığmadım mümin kılımın kalbine sığdım. Beyanı bunu ifade ediyoruz. Evet. Demek ki bütün kainatta tecelli eden esma Tek başına insanda da tecelli ediyoruz. Evet. İnsanı bütün esmasının celvesine mazhar ve nakışlarına medar. Bir kainata bir misal, musaghar suretinde yaratmıştır. Diğer taraftan da kainatın küçük bir nunesi adeta insan. Küçültülmüş bir kainat. Yani bir saraya giriyorsunuz, girişte bir maket var. Nesi varsa hepsi taklit edilmiş, kütültülmüş, ta ki anlaşılsın. Sen büyük bir şeyi çok zaman kafasına tahayyül edemiyor. İşte bütün kainatı teftiş edip, anlayamayacak insana, bizzat kendisi kainatın minyatürü yapılmış, insan kendine bakarak kainatı anlamlandırabilecek. Dolayısıyla hem kendisinde hem kainatta tezahür eden, Cenab-ı isimlerini, sanatlarını, nakışlarını, icraatlarını idrak edebilecek bir mahiyette yaratılmış insan. Dolayısıyla kainat bir yana, insan bir yana. Onun için Hazreti Ali Efendimiz öyle buyuruyor. Sen kendini küçük bir şey zannetme. Kainat sende dürülmüş. Evet. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın sanatlarına mashar olması, onunla irtibatı söz konusu olduğunda, insan bir yana, kainat bir yana diyecek kadar insanın bir kıymeti oluyor. Eğer nur iman içine girse, Üstündeki bütün manidar nakışlar o ışıkla okunur. İnsan evet. imanla baktığında kendisine işte böyle. Yani Cenab-ı ben sanatıyım, onun esmasına sana masarım diye insan baktığında kendisine tecelli eden nakışları görecek. Bunları kendisine atfetmeyecek ya da başka sebepleri atfetmeyecek. Doğrudan doğruya Cenab-ı kudretine, onun isimlerinin kendisindeki tecellilerine atfedecek, bakacak. Ve o zaman insanın kıymeti tezahür edecek. İşte bu da imanla, ya da imandaki insanın mertebesiyle alakalı bir anlayış, kavrayış. O mümin şuur ile okur. Cenab-ı Hak bütün hayvanatın üst üstünde insana muhteşem bir şuur vermiş. Sen bu şuurla hem kendisini okuyabiliyor, hem kainatı okuyabiliyor, hem kendisindekini fark edebiliyor, hem kainattakini fark edebiliyor. Sen bu yönüyle mümtaz, bütün hayvanların üstünde bir sultan hükmünde, ama evet o mümin işte imanla kendisine bakan şuur ile okur ve intisapla okutur. Kendisi okuduğu gibi kendisi aynı zamanda bir mazhar olduğu için bir ayna olduğu için bütün mahlukata bütün şuurlu mahlukata da kendisi bir e, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellilerini okutturuyor. Bizzat Cenab-ı Hak da nazarı dekahik aşinasıyla insanın kalbine bakıyor kendini seyrediyor bir anlamda. İnsanın anlayış ve kavrayışıyla insanın gözüyle kendisini seyrediyor da denebilir. Yani Saniy Zülcelal'in masnu uyum, mahluk uyum, rahmet ve keremine masharım gibi manalarla insandaki sanatı Rabbaniye tezahür eder. İşte, yani beni nakış nakış dokuyan okuyan Rabbim bana ne kadar da itibar etmiş, ne kadar da özen göstermiş. Bir insan kendisindeki ince sanatlarla Cenab-ı Hakk'ın kendisine olan iltifatını tefecühünü görüyor onun mahlukuyum ben o yaratmış tabiri caiz elleriyle elceziğiyle rahmet ve keremine mazharım evet onu o rahmetiyle bana böyle lütuflarda bulunmuş kerem etmiş bana dolayısıyla ben bunlardan ibaretim bir anlamda yani dolayısıyla ben yokum onun rahmeti var bende tecelli eden keremi var sanatı var hılkatı var yaratışı var gibi manalarla İnsandaki sanatı Rabbani'ye tezahür eder. Demek saniyine intisaptan ibaret olan iman, insandaki bütün asarı sanatı ishar eder. Bunun tamamı ancak insanın kendisini Allah'a bağlamasıyla, kendisindeki tecellilerin tamamını Allah'a tahsis etmesiyle, ki öyledir zaten, bunu fark etmesiyle insanın, esbabtan sebeplerden nedenlerden insanın kopup doğrudan doğruya Allah'la irtibatını görmesiyle kendisindeki bu asarı sanat tecelli ediyor ve insan kainatı kainatla adeta tartılabilecek ayarda muhteşem bir kıymete sahip oluyor. İnsanın kıymeti o sanatra baniye göre olur. Ve ayneyi samadanî itibarıyledir. Evet ki Cenab-ı Hakk'ın kainatı da tecelli etmeyen samadani bazı isimleri var. İnsan buna da zaman zaman aynı oluyor. Bu kainattaki diğer varlıklarda tezahür etmiyor. Evet. Bu itibariyle kainatın da ötesine geçiyor insan. İşte kuvvetli bir iman. O imandan hasıl olan böyle bir bakış açısıyla insan böylesine muhteşem bir ayna hüviyetini taşıyor. O halde şu ehemmiyetsiz olan insan yani diğer tarafta insan bakıldığında ne ki maddesi itibariyle? Yani? Kaç kilo eder? Kilosu kaçadır bir anlamda? Ne ehemmiyeti var bir insanın? 6-7 milyar insanın bir tanesi. Evet. Ve bu kainatta taşıdığı yer belli. Yani dünyanın üzerinde insan görülür mü? Fark edilir mi? Dünya zaten güneş sisteminde ne ki? Güneş sistemi Samanyolu galaksisinde ne ki? Bu Samanyolu galaksi kainat ölçeğinde ne ki? Maddeten bakıldığında adeta yok hükmünde mekan olarak. Zaman olarak da bu kainatın ömrü içinde insanın bir insanın hayatı ne ki? Yani? Bir varmış bir yokmuş hükmünde. Evet. Dolayısıyla şöyle bir bakıldığında maddesi itibariyle zamanda işgal ettiği dilim itibariyle insan ne kadar ehemmiyetsiz bir hayvan bir anlamda. Ama işte insan insan olduğunu bilirse imanla şu itibarla bütün mahlukat üstünde bir muhatap ilahi. Cennete layık bir misafiri Rabbani olur. Evet. Bütün mahlukat üstünde. Yani çok mahlukat var ama cenab Hak insanı muhatap kabul ediyor. Ve bir misafir gibi el bebek gül bebek besliyor bir anlamda. Sonra da insanı bu dünyadaki bunca nimetin de ötesinde, çok daha muhteşem bir yerde, daha yakından muhatap olmak ve daha farklı nimetleriyle iltifatta bulunmak üzere cennete layık bir hale getiriyor. Evet, bir cevher haline geliyor insan. Nasıl? İşte nur imanla insan kendisine baksa ve kainatı değerlendirse ve bunun da gereğiyle amel etse insan böyle yüksek bir kıymet elde ediyor. Eğer kat intisaptan ibaret olan küfür insanın içine girse. Yani Cenab-ı böyle bir irtibatımız var. Cenab-ı Hak bizi yaratmış, yaşatıyor. Her daim biz iltifatta bulunuyor aslında. O insan o intisabı kese. Yani aklıyla kese. Çünkü kesemez. Kesilirsin sen biter. Bir anda dağılır. İnsanın vücudunda milyonlarca denge var. Bunların en küçüğünde en küçük bir oynama insanı perişan eder. Öldürür. Hayatını atime çeker. Dolayısıyla bu hayatı böylesine bir hayatı cihazatı donanımı veren ve o donanım için ne lazımsa vermeye devam eden Rabbimizle intisabımızın kesilmesi mümkün değil bizzat. Ama insan zihniyle bunu keserse, görmezlikten gelirse, küfrüyle örter kapatırsa yani bir anlamda. Evet. Eğer kat intisabdan ibaret olan küfür insanın içine girse o vakit bütün o manidar nukuş esma ile karanlığa düşer, okunmaz. Allah'la irtibatı kaybolunca, Allah'ın sanatı itibarı insan kendine bakmayınca, tesadüflerin oyuncağı, Nazarıyla kendisine baktığında, kendisini mustakil bir varlık olarak gördüğünde, evet, artık üstündeki bu nakışlar görünmez hale geliyor. Karanlığa düşüyor yani. Artık ışığın sönmesi gibi bir hale oluyor. Zira saniye unutulsa, saniye müteveccih manevi cihetler de anlaşılmaz, alete baş aşağı düşer. Evet o kaba demirciler çarşısına gittiğinde, sanatla irtibatı, sanatkarla irtibatı olmayan o insanlar ne sanattan anlar, ne sanatkarı tanır ki bu antik eserin kıymetini takdir edebilsinler. Aynı şekilde yani sani unutulsa, yani sanatıyla kainatı böylesine yaratan, insanı böylesine yaratan yaratıcı unutulsa, manevi manevciyetleri ve kıymeti insan anlaşılmaz. Adeta baş aşağı düşer. O zaman hurda demir fiyatına gider o insan. O manidar ali sanatların Manevi, âli nakışların çoğu gizlenir. Baki kalan ve göz ile görülen bir kısmı ise sufli esbaba ve tabiata ve tesadüfe verilip nihayet sukut eder. Evet. Muhteşem bir şey. Yani mesela bir sivrisine insan baktığında ama sanat itibariyle baktığında nasıl bir sanat? Evet, yani Muhteşem uçuş kabiliyeti, müthiş bir donanım, bir çift sineğin Allah müsaadesi kendi emsaliliğiyle yeryüzünü doldurabileceği bir yazda neredeyse. Kadar müthiş bir e, var, üretim kapasitesi de var. Böyle bakılması bir sanat. İşte insan böyle bakınca, üstad böyle bakan bir insan bir sineğin öldürülmesine yüreği el vermiyor. Niye? Şimdi sanat itibariyle, saniye itibariyle bakıyor. Böyle muhteşem bir sanatın ömrünü hatime çekmeyi uygun görmüyor. Kaldı ki insan. Kainattaki bütün esmanın tezahür ettiği, odak noktası haline gelen bir insanın kıymetini takdir etmek artık bu bakış açısıyla çok daha kolay hale geliyor. Evet. Fakat işte insan eğer saniye açısından bakmazsa sadece işte bilimin baktığı gibi bakıyor. Bilimde çok zaman hayretini yitiriyor maalesef. Bazı sebep sonuç ilişkileri kuruyor gafletle bunu ona onu buna veriyoruz. Ve böylece sanki tesadüflerin e, denetiminde mi diyelim, tesadüflerin oyuncağı haline gelmiş bir halde ya da işte e, sanki kendi kendi içinde bir şey varmış ki bunun adına tabiat deyip kendisini kendisine için, kendisine ettiği için, kendisinde hiçbir şey yetmediği için, hadiselerin oyuncağı haline geldiği için nihayet derecede sukut eder. Tesadüfen bu dünya gelmiş, bir müddet sonra silinip gidecek. Bir varmış, bir yokmuş olacak. Ne kıymeti var ki? Dolayısıyla ne kendinin, ne kainatın, ne hayatın bir kıymeti kalmıyor. O yüzden anlamsızlık yaşayan insanlar intihara doğru sürükleniyor. Bizzat intihar etmese bile aklını iptal ederek gaflet içerisinde hiçbir şey düşünmeden sarhoş, maddi manevi sarhoş olarak yaşama gayret içerisine giriyor. Evet. Her bir birer parlak elmas iken birer sönük şişe olurlar. Ehemmiyeti yalnız madde hayvaniyeye hayvaniye bakar. Mesela hepsi hepsi bu vücudu itibariyledir. Hayvani cismaniyeti itibariyledir. Maddenin gayesi meyvesi ise dediğimiz gibi kısacık bir ömürde hayvanatın en acizi ve en muhtacı ve en kederlisi olduğu bir halde yalnız bir hayatı geçirmektir. Evet. Ne bekliyoruz bu maddi hayattan o zaman? Ne beklenebilir ki? Kısacık bir ömür. Hayvanatın en acizi. Yani insanın o kadar çok ihtiyacı var, bir de o kadar hayatına kast eden şeyler var. Ne o ihtiyaçlarını gidebilecek, ne o düşmanlarına karşı koyabilecek bir kuvvetli insan. Diğer taraftan akıl var insanda. Kendisinin ve bütün sevdiklerinin öleceğini biliyor. Dolayısıyla kalbi var. Sevdiklerinden ayrılmak onu kanatıyor. Şefkati var. Sevdiklerini, şefkat ettiklerinin elinde, gözünün önünde sönüşü, ölüşü, insana acı veriyor. Hayvanatta bunlar yok. Yani geçmiş ve gelecek bilmiyor hayvan. Zaman bağlantısını idrak edemiyor. Akıl olmadığı için geleceği tahmin edemiyor. Hayvan bize göre son derece, çok derece, daha önemli miktarda maddi zevk ve keyif alabiliyor hayattan. Maddenin gayesi ve meyvesi ise dediğimiz gibi kısacık bir ömürde, Hayvanatın en acizi ve en muhtaacı ve en kederlisi olduğu bir halde yalnız cüzi bir hayat geçirmektir. Sonra tefessü eder, çürür gider. İşte küfür böyle mahiyet-i yıkar, elmastan kömüre kalbeder. Evet, Demek ki iman insana böyle yüksek bir sanat kıymeti, sanat-ı Rabbaniye itibariyle bir kıymeti atfediyor. Kainatın sultanının muhatap kabul ettiği bir değerli varlık haline getirirken, küfür bütün bunları kapatıyor. İnsanı kendi kendisiyle izah eden ve tesadüflerin, tabiatın oyuncağı bir anlamda halinde kısacık bir ayet setini söyleyip gidiveren bir varmış bir yokmuş olan son derece sıradan bir varlık halini indiriyor Evet. Burada birinci noktayı bitirmiş bulunuyoruz. Bu nokta bize insanın değerlendirilirken Rabbi adına değerlendirilmesi ona aynı oluş itibariyle değerlendirilmesi, onun sanatı itibariyle değerlendirilmesinin insana değer kattığını ifade ediyor. Başka türlü insanın hiçbir değerinin olmadığını ifade etmiş bulunuyor. Dolayısıyla imanı bir nur olarak, yani insanın kendisini aydınlatan ve kendisinin hareketle kainatı ve hadiseleri değerlendirip, kendisine ve hadisatta Rabbinin tecellilerini keşfederek, bunların hepsini birden külli bir nazarla elde edip, Rabbi'ni tanıma, ona hayret ve hayranlık duyma gibi bir vazife atfedilmiş oluyoruz. İnşallah bir sonraki dersimizde ikinci noktadan devam edeceğiz. Subhaneke Elâ ilme lenâ illâ mâ 'allemtenâ inneke ente'l alîmü'l hakîm. Vahru dâvânen elhamdülillâhi rabbil